dostlar. Evet dün akşamla böyle güzel bir topluluğa başta hitap etmiştik. Allah'a şükürler olsun. Sizler adına, Şanlıurfa'lılar adına bu akşam da ilk sözü bize verdiler. Fakat bu gece bir başka benim için. Hem içinde bulunduğum bir projenin kendi memleketimde tatbik edilmesi, hem de benim en az 30-40 senelik hayalimin bu gece burada dile getirilmesi. Yani işin ...ilk yönü bu. Tabi Muhammed Emin Hoca kardeşim benim için ayrı bir değerdir. Çok önemli bir kişiliktir. Rabbim onu hayırlı hizmetinde, hizmetlerinde daim etsin inşallah. Bugün ekibiyle geldi, kardeşlerimizle az da olsa biraz dertleştik, konuştuk. Ve özellikle hocam beni yakından bildiği için, sizler de bu derdimi bildiğimiz için ki... Bu akşamki canlı yayın programımızı, Asr-ı Saadet Günlüğü'nü bu programa tahsis ettik. Ki Asr-ı Saadet Günlüğü'nün önemli bir köşesidir, ee, efendim, bir e, durak taşıdır bu geceki program. İyad bin Ghanem radıyallahu anh anlatılacak. Şimdi neydi efendim bizim yıllar önceki projemiz? Ben yıllar önce İyad bin Ghanem ismini söylediğimde Urfa'da, Birçok insanlar, Şanlıurfa'da birçok insanlar ilk defa duyuyoruz bunu gibisinden söylerlerdi. Aslında siyer kitaplarımız bunları yıllar önce deruhte etmiş, kapsamını almış ama unutulmuş bir gerçeği ortaya çıkarmak istedik. Şimdi benim yıllardır hayalim şu, Şanlıurfa sahabeler kenti, tekrar ediyorum, uyduruk bir şey de söylemiyorum, Şanlıurfa sahabeler kenti kabul ediyor musunuz? Tabii yıllardır birçok idarecilerimize bu projeyi sunduk. Dedik ki şu balıklı göl havzası, Halepli Bahçe havzası, Efendim Tılfındır Tepesi bu bölgelere bundan kaç bin sene kaç yüz sene önce İyad bin Ghanem komutasında bir ordu gelmiştir. Ramazan ayı hesabı ile önce e, Harran'ı fethetmişlerdir. Fakat Ramazan'ın geçmesini sahabe bekleyemedi. Orada birçok yenilikler, efendim, inkılaplar yapmıştır. Onları hocama havale ediyorum. Eyyat bin Ganem an Ramazan'ın geçmesini sabredememiştir. Ruha benim için çok önemli. Koca bir Bizans Rum İmparatoru Heraklius ki bir zaman bize kafa tutan bir imparator, şımarık bir imparator. Sahabenin önünde ta Suriye'den buraya kadar kaçıp gelmiştir. Şimdi o kapı kayboldu. Balıklı Gölün orada inşallah bir gün idarecilerimiz bize kulak verir. İnşallah. Kulak verirler oradaki o su kapısını da yaparlar. Heraklüs oradan girip Urfa Kalesi'nde üç gün saklandı. Niye saklandı? Sahabeler onu adım adım kovalıyordu. Ve üç gün burada kaldıktan sonra bir gece... Bir haber geldi, yani Şanlıurfa surlarının etrafına bakın sur da kalmadı değil mi? Ama türküsü kaldı, Be, kalenin bedenleri, çevirin gidenleri. Hani çevirebiliyor musunuz gidenleri? Beden gitti, sur gitti. Yani birinci Hüsrev Perviz Urfa'yı istila edemedi o surlardan dolayı. Ama surları götürdük bir türlü, geri getiremiyoruz. İnşallah gelecekte sağduyulu idarecilerimiz ve hemşerilerimiz buna sahip çıkarlar. Efendim Urfa'da ilk defa bir sahabe Ziyad bin Hanzele radıyallahu anh isimde, genç bir sahabe Ettemimi İbn Esir aynen şöyledir Şanlı Urfa'nın ilk defa Af buyurun köpeklerini havlatan, tavuklarını ürküten Ziyad bin Hanzele midir? İki tane genç sahabe Urfa surlarının etrafında at koşturuyorlar O koca sanılan Doğu Roma İmparatorluğu'nun Bizans Rum İmparatorluğu'nun kralı Heraklüs o iki genç sahabeden korkuyor. Burada mı yetiştiriler diyor. Ve o gece Urfa'yı terk etti. Ama çok güzel bir söz söyledi. Elveda elveda dedi Suriye toprakları. Bir daha görüşmemek üzere elveda. Çekti gitti. Daha sonra İyad bin Ghanem bir Ramazan günü Harran'dan Urfa'ya geldi ve şanlı Urfa'yı efendim kuşattı, ordugahını, karargahını nerede kurdu? Tılfındır tepesinde. Niye tılfındır deniliyor? Hocam da bunu açıklayacak. Neden tılfındır deniliyor? Orada iftar açtıkları için. Oraya iftar tepesi. Ama biz onu unuttuk. Iyad bin Ghanem'i unuttuk. Efendim Velid bin Ukbeleri unuttuk. Fırat bin Hayyam'ları unuttuk. Ne yaptık? Efendim türküsünü söyledik. Tılfındır hastahana karşıma karşı. Gavur Fransızın bomba ateşi. Bence onları unutmak gavur Fransızın ateşinden daha tehlikeli. Yanlış mıyım? O sahabeleri unutmak, unutturmak. İşte yıllardır söylediğim benim çırpındığım bu. Ölürüm, kalırım. Şuna inanıyorum. Kitabımda da bunu arz ettim. Ölürüm, kalırım bir gün şanlı Urfa'nın asil gençleri Türk olsun, Kürt olsun, Arap olsun. Şuna dikkat edecekler. Bir dönem Urfa'yı İyad bin Ghanem Arap asıllı bir sahabe fethetti. Daha sonra Türk asıllı İmadeddin Zengi fethetti. Daha sonra Kürt asıllı Selahaddin Eyyubi fethetti. Bu üç fatihin anısına o tılfındır tepesinde inanıyorum ki bir fetih camisi yapılacak ve mimarisi de üç unsuru istihap edecek. Öyle olacak ki bir Türk genci o camiye baktığında haya edecek. Benim ecdadım imadettin Zengi, Sultan Arparslan'ın Atabeyi ondan haya edecek, yanlış yollara gitmeyecek. Bir Kürt genci benim ecdadım Selahaddin Eyyubi Adil buranın fatihidir. Ben de onun gibi olmalıyım. Bir Arap genci İyad bin Ghanem'e gıpta edecektir. Var mısınız bu projeyi El ele, gönül gönüle yapalım arkadaşlar. Ses çıkmadı. Evet. Ben şunu söylüyorum. Şu anda bazı idarecilerimizin de haberleri var. Ta bakana kadar haberleri var. İnternette de geziyor zaten. Er geç bu proje yapılacaktır. Ama diyoruz ki hepimiz el ele, gönül gönüle. Kimisi bize bura efendim milli emlakın. Kimi diyor sit alanı. Kimi diyor şunun alanı bunun alanı oraya siz sahip çıkmazsanız geçmişte orası bir tehlike geçirdi. O neydi? Temalı Park projesinde havra kilise falan yapılacaktı. E siz oraya sahip çıkmazsanız tabii ki Vatikan'dan bilmem şuradan buradan proje gelir. Ama biz diyoruz bu arazinin adı ne olursa olsun değerli idareciler. E adına ne derseniz deyin burası Urfa'nın değeridir. Burası sahabenin ayak bastığı topraktır. Biz de sahabenin ayak bastığı o toprağa inşallah er geç, er geç bir Fetih camisi kolduracağız inşallah. Değil mi? Bunu yapacağız inşallah. Şimdi efendim ben hocamın o güzel sohbetini kısa sürdürmemek için ben kısa kesiyorum. Allah'a şükürler olsun Yıllardır hep İyad bin Ghanem, İyad bin Ghanem. Hocam İstanbul'da bu projeyi sunduğunda dedim ya Urfa Urfa'da hangi sahabeyi anlatacaksın? Hocam dedi elbette ki İyad bin Ghanem. Şimdi ağzına da çok yakışır. Benim çok sevdiğim değerli bir dostum. Yaşça ben ondan ihtiyarım ama kendisi benden hem genç hem de ilmi irfanı daha yüce bir insan. Rabbim ilmini irfanını yücelsin, hizmetini Ali kılsın. Ee, dün gece Ömer Hoca'ya da söylemiştim. Bilmem kabul eder misiniz? Muhammed Emin Hoca sık sık geliyor Urfa'ya. Ama diyoruz ki Muhammed Emin Hoca'yı gelin bu gece fahri şanlı Urfa hemşerisi ilan edelim. <gülüyor> evet dün gece Ömer Hocam da kabul ettiler. Sağ olsun iki değerli alim bizim fahri hemşerimiz. Biz artık onu bir Urfalı görüyoruz. Efendim İyad Bin Ghanem'in yeri bende bir başkadır. Bu gece inşallah hocamın ağzından bütün detaylarıyla dinleyeceğiz. Yalnız sizden ricam çok sükunetle dinleyin. Hatta kalemleriniz, defterleriniz yanınızdasa not alın. Böyle güzel bir geceyi bize yaşattıkları için İlk Öncüler Derneği'ne de teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun efendim. <gülüyor> yürek fetihleri için çok uzak beldelerden yukarı Mezopotamya tabir edilen bu beldelere şehadeti susamış bir ihtiyaçla gelerek şehadet kapılarını zorlayan İyad bin Hanem'in ve dava arkadaşlarının manevi şahsiyetini ve ruhaniyetini Urfa durağında buram buram yaşayıp inşallah az sonra hep birlikte hissedeceğiz. İftar tepesi tel fıtır şahadeti samış İyad bin Ghanem'lerin manevi otadır kıyamete kadar. İyadı, zaman ve mekan sınırlarını aşarak, zamanın ve anın şahidi kılan, fethi bübünlerin anahtarı kılan, bu sevdanın yüreklere düşecek cemreleri olması dileğiyle, Siyer Araştırma Merkezi kurucularından, Muhterem Kadir Şinaz hocamız, Muhammed Emin Yıldırım hocamı ben sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. ile toprağıyla mübarektir. Bütün Urfa halkına çoluk çocuğuna mezarda yatanlarına her sabah dua ediyorum. Ve bütün Urfa halkına selam ediyorum. Ben çok hastayım. Onlar da bana dua etsinler. Bu sözlerin sahibini sizler çok iyi tanıyorsunuz. Urfa'nın değer ve kıymetini bilen bir zatın sözleri bu sözler. 21. asrın iman mücadelesinde gerçekten yakışır bir biçimde bu cihana derin izler bırakarak giden bir yiğit insanın sözleri bu sözler. Bir alim olduğu için verasetin ne demek olduğunu çok iyi anladığı için o Urfa toprağında var olan değer ve kıymeti çok iyi anladığından dolayı bu sözleri söyledi gitti bunu çıkarayım mı Allah kendisinden ebeden razı olsun Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin sözleriyle başlamak istedim. Selamı öyle vermek istedim. Çünkü ben ne deseydim Urfa'nın değer ve kıymetini söyleyemeyecektim. Onun sözlerinin üzerinden sözleri sizlere söylemek istedim. O buradaki peygamberlerin ayak izlerini bilen biri olarak bu sözleri söyledi. O burada sahabenin ektiği iman tohumunu çok iyi bildiği için o sözleri söyledi onun dünyasında bu mübarek toprakların öyle bir yeri vardı ki vefat edeceği zaman da yine bu topraklardan ebedi aleme yürümek istedi bilin yaşadığınız şu toprakların değerini bilin ki Burada başlayan iman mücadelesinin taraftarı olurken hangi tarafta yer olacağınızı unutmayın. İbrahim'in tarafında mı, Nemrud'un tarafında mı? İyad bin Ghanem'in tarafında mı, Heraklius'un tarafında mı? Hakk'ın tarafında mı, Batıl'ın tarafında mı? Ben İbrahim'in yanındayım demek yetmez. Hayatlar ne kadar İbrahim'i yansıtır önemli olan o, odur. Asıl olması gereken de odur. Rabbim hepimize inşallah o ufku, o güzelliği, o gayeyi hayali nasip eylesin. Aziz kardeşlerim 82 il 82 sahabi dedik yola çıktık. Amacımız bu topraklara ekilen iman tohumlarının çiftçilerini biraz olsun yakından tanıyıp biz de bu çağın sahabisi olma adına küçük de olsa bir gayret ortaya koymaktı. Türkiye'nin 81 vilayeti ve buna biz bir sahabi şehri olan Kıbrıs'ı da dahil ederek çünkü Ümmü Haram validemiz orada... 82 ilde 82 sahabeyi anlamaya çalışacağız. Ve bugün Urfa'da 7. program için huzurlarınızdayım. Bugün size İyad bin Ghanem'i ben anlatmayacağım. İyad bin Ganem'in kendisini anlatması için ne kadar becerebilirim onu bilmiyorum ama bir ayna olmaya çalışıp onun hayatını ...bir nebze olsun hayatlarımıza yansıtmaya çalışacağım. Türkiye'nin 81 ilinde ve Kıbrıs'ta... ...orada anlatılacak olan sahabi efendilerimizi seçerken... ...birkaç farklı yol denedik, birkaç farklı vesileyi zorladık. Bazı yerlerde orada metfun olan sahabi efendilerimizi seçtik. İstanbul'da Ebu Eyyub El Ensari gibi... Adıyaman'da Saffan ibn Muattal gibi birkaç yerde fetihlere katılan sahabileri seçtik. Diyarbakır'da Halid bin Velid gibi işte Urfa'da İyad bin Ghanem gibi. Bazı yerlerde bulunanları seçtik. Bazı illerde de oradaki sahabi efendimizle o ilin genel yapısını eşleştirerek bir köprü bulmaya çalıştık. Aslında bunların hepsi elhamdülillah Urfa'da var Fethe katılan isteseniz var burada vefat eden isteseniz var makamları olanlar isteseniz var ilişkilendirmek isteseniz yüzlerce vesile var Urfa bu yönüyle de bereketli bir şehirdir elhamdülillah Aziz hocam dedi ya Sahabe şehri Vallahi bu ifadeyi Hak eden bir şehirdir Urfa Çünkü Geçmişinde buram buram Sahabenin kokusu var Ben buraya Çok geldim Urfa'ya kaçıncı gelişim onu unuttum Beni buraya getiren Şeyin sizin Yüreklerinizde var olan Sahabenin sevgisi olduğunu Ben çok iyi biliyorum Eğer siz bu sese bu seda'ya misafir olmasaydınız, muhatap olmasaydınız, benim ne işim vardı şimdi burada? Sizin yüreklerinizde, elhamdülillah, ashabın sevgisi var, sevdası var. Allah daha da ziyadeleştirsin, daha da kökleştirsin, daha da derinlere ulaştırsın. Her sahabeyi, her Müslüman, sevmek zorundadır. Biz sevgimizi, sevgi rehberimizi bu işi bize öğreten o rehberlerden öğrendiğimiz çerçevede onlardan belirleriz. Ve Müslümanlar olarak Ebu Bekir'i severiz, Ömer'i severiz, Osman'ı severiz, Ali'yi severiz, Hatice'yi severiz, Nesibe'yi severiz radıyallahu anhu ecmain çünkü... Aleyhisselatu vesselam efendimiz dedi ki, kişi sevdiğiyle beraberdir. Biz onları seveceğiz ki bu dünyada onların yolundan yürüyebilelim, öte dünyada da cenneti onlarla beraber paylaşabilelim. Onun için urfalı kardeşlerim, her sahbi sevin, her birinizi, her birisini. Ananızdan, babanızdan, yarınızdan, yareninizden daha aziz bilin. Çünkü onlar bize imanı taşıyan yıldızlar, yolumuzu bize gösteren rehberler. Hepsini sevin, ama üç sahabiyi Urfa Urfalılar olarak biraz daha fazla sevin. O üç sahabinin sizin bu topraklarınızla çok yakından alakası var hepsini sevin hatta yapabiliyorsanız sahabe ile kardeş olun benim kardeşim din. o sahabi kendinize bu dünyanın kardeşi olarak edinin kendinizi bazen ensarın yerine koyun bazen muhacirin yerine koyun Bazen siz muhacir olun, kardeşiniz, sahabi olan kardeşiniz ensar olsun. Bazen siz ensar olun, onu yüreğinizin muhaciri kılın. Üç sahabiyi de çok çok sevin. İsimlerini unutmayın, unutturmayın. Adlarını yaşatın, misyonlarını yaşatın, davalarını yaşatın. Onların isimlerini de davalarını da ne olur öksüz bırakmayın. Kim o üç sahabi? Biri, Adi İbni Amire, İbni Ferve, El Kindi. O zat, aleyhissalatü vesselam Efendimizin ellerinde yetişen bir zat, Amir İbni Amire, İbni Ferve, unutmayın ismini. Aleyhissalatü vesselam Efendimizden bize tam 10 hadis nakletmiş. Onun hadisleri Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde, onun hadisleri Müslimin Sahih'inde, onun hadisleri İmam Nevevi'nin Riyazu's Salihin'de. Bu genç, bu yiğit insan Urfa'da yaşamış ve Hicret'in 40. yılında İbn Hacer'in El-İsabede, İbn Sa'd'ın Et-Tabakat'ta bildirdiğine göre Ruhada yani Urfa'da vefat etmiş. Siz onun mahsülüsünüz inşallah. O ismi unutmayın. Allah bir gün onun kabrini de inşallah çıkarır ortaya. Ondan o şekilde de nasiplenmeyi bizlere nasip eder. İkinci ismi söyledi Aziz Hocam. Ziyad İbni Hanzel'e temimi Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den İki üç hadis duyup bize nakleden İslam'ın yiğitlerinden birisi. Öyle bir yiğit ki Urfa'da o günkü adıyla Ruhada İslam adına dostun yüreğine sekinet, düşmanın yüreğine korku salan bir yiğit. Dedi Aziz Hocam tekrarında bir mahsur yok. İslam adına. Urfa'nın ilk kez köpeklerini havlatan o, tavuklarını korkutan o. Kaynakların bize verdiği ifade böyle çok da güzel bir ifadedir. Ve bu zat Heraklius'un kaça kaça gelip buraya sığındığı Bizans'ın meşhur lideri Heraklius'un bu topraklardan çıkışının sebebi olacak. Ne yapacak? Allah adına at koşturacak. Urfa'nın surlarının dibinde ve Heraklius buradan giderken Şam'dan çıkınca söylediği o sözü bir daha tekrar edecek. Elveda Suriye, ebediyen elveda diyecek. Ebediyete kadar dönemeyeceğini söyleyecek. Heraklius bir kez daha dönemedi ne Şam'a. ...ne Urfa'ya... ...ne başka bir İslam coğrafyasına... ...ama adı Heraklius... ...olmayan... ...zihniyeti Heraklius gibi... ...olanlar... ...bakın Şam'dadır... ...bakın İslam coğrafyalarının... ...dört bir tarafındadır... ...niçin peki dönebildi... ...bu zihniyet bir daha aramıza... ...cevabı belli dostlar... ...ziyatlar... ...çıkmadı aramızdan... ...Allah namına... At koşturacak yiğitleri kaybettik biz. Anırlar gitti içimizden ve bir daha gelmedi. Bir kez olsun iadı ve onun ruhunu bu topraklar bir daha görmedi. Göremediği için adına takılmayın adı ne olursa olsun zihniyeti Heraklius olanlar bu topraklarda söz söylediler. Yol belli aslında, yol ziyat olmak, yol anr olmak, yol iyad bin hanem gibi yiğit olmak, yiğitçe İslam'ın sesi ve sedası olup, o sesin ve sedasın, sedanın gereğini ortaya koymaktır. Zaten biz de bunun için buradayız değil mi? Burada bir menkıbe dinleyeceğiz. Ama hepimiz elhamdülillah İslam'ın çocuklarıyız. Bizim medeniyetimiz bir menkıbe medeniyetidir. Siz bakmayın bazılarının menkıbeyi basite aldıklarına. Ama biz menkıbeleri uyumak için dinlemeyiz. Biz menkıbeleri yeniden bir kez daha, bir kez daha yazmak için dinleriz. Yazacaksınız değil mi Urfalılar? İyad bin Ganem'in bir kez daha o yazdığı destanı. O sözü verin ki benim de takatim olsun yürümeye. Yazacaksınız değil mi? Allah sizi de bizi de sözlerimizin altında ezmesin. Aziz kardeşlerim. 59 yıllık bir hayatı konuşacağız İyad bin Ghanem'in hayatında. Elbette ki çoğunu belki anlatamayacağım ama size çok önemli şeyler söyleyeceğim. Şimdi biz öyle bir zatın hayatının önüne oturacağız ki bize çok önemli şeyler öğretecek. Ney mesela? Bir, bir hayat... İslam'a nasıl hizmet için verilir, adanır, iadın hayatı bize bunu öğretecek. İki, bir hayatın, üçte birlik bir kısmı nasıl Allah adına ve Allah namına at üstünde geçirilir, iad bunu bize öğretecek. 59 yıl, 60 yıl diyin. Bir insan düşünün 40 yaşında atının üzerine binsin ve 20 yıl boyunca inmesin. 20 yılın sonunda insin ve ruhunu rahmana teslim etsin. Yad bin ganem bu işte. Hayatının üçte birlik bir kısmı Allah adına, Allah namına feda edilmiş bir yiğit. Urfalılar dikkat edin İyad demek ne demekmiş bize bunlar çok şey söyleyecek. Üçüncüsü Risaletin davasına nasıl hizmet edilir yöntem itibariyle usul itibariyle İyad bin ganem bunu da bize öğretir. Öyle bir hizmet anlayışı ve hizmet felsefesi var ki 20 yıl boyunca yine dikkat edin dolaştığı coğrafya kilometresi 600 kilometredir. Ürdün, Kudüs, Şam, Halep, Rakka, Antakya, Urfa, El Cezire, Nasibin bugünkü adıyla Nusaybin, Ahmet bugünkü adıyla Diyarbakır. Varmış varacağı yerlere, uzanmamış eli batıya ve doğuya. Kendi ortada, sağına almış bir yiğit, adı Saffan ibn Muattal, adı Yaman'ın sakini. Soluna almış bir yiğit, adı Habib ibn Mesleme, Erzurum'un Fatihi. Uzatmış Habibi ta Güneydoğu'nun en içlerine, ...uzatmış Habib İbni Emesleme'yi... ...Bitlis'e, Ahlat'a, Erzincan'a, Erzurum'a. Allah aşkına bu nasıl aşktır? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Eğer bilmiyorum bunları yürekten konuşabiliyorsam... ...inşallah yürekten konuşuyorumdur, yüreklerinize konuşuyorumdur. Eğer yürekten konuşabiliyor ve yüreklerinize konuşuyorsam... Vallahi, billahi, tallahi Bundan sonra iadın adını duyduğunuzda oturamayacaksınız Allah adına, Allah namına bir şeyler yapmamız gerektiğinin sorumluluğunun altında inleyeceksiniz İad, risaletin davasına nasıl hizmet edilir bize bunu da gösterecek Dördüncüsü Cennetin cömertlikle yani keremle, keremiyetle nasıl kazanılacağını gösterecek. Atının üzerinden inmeyecek, atının üzerinde bedenini, varlığını Allah adına feda etmesine rağmen doymayacak, malını da verecek sonuna kadar. Öyle bir verecek ki mal namına hiçbir şeyi olmadan Allah'ın huzuruna yürüyecek. Beşincisi milletin malına, devletin malına Allah'ın malıymış nazarıyla bakmanın önemini öğretecek. Hepimizin bu manada sıkıntıları var. İyad bin Ghanem'in. Tarihten bir şahıs değil Günümüzün içine Şu andaki Hayatımıza konuştuğunu Bu çerçeve dahilinde de Anlamaya çalışacağız İyad bin Ghanem Aziz hocam da söyledi Çok fazla Tanınmış bir sahabi değil Ama sizin çok iyi tanıdığınız Dört sahabinin üzerinden İyad bin Ghanem'in Şahsiyetinin anahtarlarını da tespit edeceğiz. Bu dört sahabi öyle sıradan seçilmiş sahabiler değil. Onun hayatında izleri olan sahabiler. İyad demek ne demek? Dört sahabinin onun hayatındaki izlerinin üzerinden anlamış olacağız. İyad demek farukiyet kameti ile Hazreti Ömer demektir. Hazreti Ömer'i tanımayanınız var mı içimizde? Az çok hepimiz tanıyoruz. İyad bin Ghanem'in Hazreti Ömer'le ilişkilendirilmesi boşuna değil. El Faruk lakabını Hz. Ömer iman ettiği ilk gün aldı. Ve bir ömür o lakabın altında yaşadı. İyad bin Ghanem'in hayatına bakıyoruz. Bazen sanki Hazreti Ömer'i okuyormuş gibi dinliyoruz. Sanki Ömer'in hayatından bazı tablolar onun hayatında bize konuşuyor. Dolayısıyla Hazreti Ömer onun hayatında Farukiyet Kameti ile alakalı çok şey söyleyecek. İkinci sahabi Selman Farisi'dir. İyad demek Keremiyet Kameti ile Selman-ı Farisi demektir. Selman-ı Farisi'yi tanımayanınız yok değil mi? Ama onun özellikle bir nok hususiyetine dikkatlerinizi çekeceğim. Bana deseniz ki Selman-ı Farisi'yi bir cümlede bize özetlesen ne dersiniz? Size söyleyeceğim şudur. Dünyasını sırtında taşıyan sahabi. Selman-ı Farisi bu. Bütün dünyası sırtındaki bir bohçada başka bir şey yok onun hayatında. Onun için Medain'de vali iken Medain büyük bir şehirdir. Büyük bir medeniyetin merkezidir. Orada validir. Sel basacak Medain'i bütün dünyası bir bohçaya sığan Selman-ı Farisi dolduracak bütün dünyalığını o bohçanın içerisine Çıkacak bir taşın üzerine yükü az olan kurtuldu diyecek. Çünkü yükü olanlar selden mallarını kurtarmak için mallarının peşine giden niceleri selde boğulacaklar. Ama dünyası sırtında olan Selmanı Farisi sadece ve sadece o bah bohçayı alıp bir taşın üzerinde kurtulacak. İyad'ın hayatından Selma'nın hayatının kokusunu okuyacağız, dinleyeceğiz beraberce. İyad'ın hayatından duyacağımız üçüncü sahabi Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın eminül ümmet dediği, ümmetin emini dediği Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tır. Emniyet onun hayatında, ...çok farklı bir yerdeydi biliyorsunuz, onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı ümmetin emini diye işaret etti. Nasıl ümmetin emini olunur, onu da bize İyad bin Ganem bir kez daha Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın hayatının üzerinden ondan aldığı ilham ile bize öğretecek. Dördüncü sahabi Halid bin Velid'dir. Onu da tanım yanınız yok. Seyfullah o. Allah'ın kılıcı o. Allah'a kılıç olmak nasıl bir şey? Halid bin Velid bunu aleme gösterdi. Ve hayatıyla bir cihat kameti oluşturdu. O kametle birlikte Allah adına çok iş yaptı Halid ibni Velid. Ve İyad bin Ghanem onun üzerinden de onun en önemli vasfını hayatında doğrulttu. Bize bu manada da çok şey söyledi. Dört anahtarı hiç unutmayın. Farukiyet, keremiyet, emniyet ve cihat. Bu dört anahtar kavram İyad bin Ghanem'in hayatının Üzerine inşa edildiği anahtar kavramlar. Peki bunca şeyi bir ön bilgi olarak kabul edin. Ve sakın bana demeyin hocam ön bilgi böyleyse arkası nasıl olacak? Beraberce sabırlarımız nispetinde onun hayatını şimdi anlamaya çalışıyoruz. Miladi 582'de Mekke'de doğuyor. 582 dediğimiz zaman... Aleyhisselatu vesselam efendimizle yaş farkı 11 ya da 12'dir. Fihir oğullarından, Fihir oğulları Kureş diye bildiğimiz Kureş'in en önemli kabilesi ana kabile. Zaten Kureş'in diğer ismi Fihir. Aleyhisselatu vesselam efendimizle 11. göbekte soy yakınlığı var. Çok yakını değil efendimizin. Ama altıncı göbekte hepinizin yakından tanıdığı, biraz önce adını da söylediğim, Ebu Ubeyde İbni Cerrah'la amca çocukları sayılır. Efendimizle soyu bu kadar uzak olmasına rağmen, onu Efendimiz'e yakın kılan bir özelliği var. Vardı diyeyim, çünkü sonra kaybetti o özelliği, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bir dönem bacanaktı. Efendimiz'in hanımı Ümmü Habib'e, İyad bin Ganem'in hanımı Ümmü Hakem binti Ebu Sufyan baba bir kardeştirler. Anneleri başka babaları bir. Böyle olduğu için de bir dönem bacanaklıkları vardı Efendimizle. Ama sonra nazil olan Bakara suresinin 221. ayeti müşrik kadınlarla evlenmeyi yasaklayınca Ümmü Hakem o güne kadar Müslüman olmamıştı. Boşadı İyad bin Ghanem onu. Ondan sonraki hayatıyla ilgili Ümmü Hakem'in biz Müslüman olduğunu biliyoruz. Peki İyad bin Ghanem sonra evlendi mi? Evlendiğine dair bir bilgi yok elimizde. Ama şöyle bir bilgi var. Amedi feth ettikten sonra, yani Diyarbakır'ın fethi tamamlandıktan sonra der ki kaynaklar İyad ailesini Diyarbakır'a bıraktı. Ve fetihler için yola koyuldu. Ailesi orada oturdu. O soydan daha sonra aileler türedi. Halen bilirler Diyarbakırlılar belki vardır içimizde. Ebu Eyyub ailesi diye bilinen aile kendisini İyad bin Haneme nispet eder. Ama bu hangi çocuğunundur? Kimdir? Bu konuda çok fazla bilgimiz yok. Evliliği kimle yapmıştır? Bunu da bilmeyiz. İyad bin Ghanem'in hayatına baktığımız zaman kaynaklarımızda üç İyad'ın birbirine karıştırıldığını görürüz. Birisi zaten hayatını anlamaya çalıştığımız İyad bin Ghanem. İkincisi İyad bin Züheyr. Onun karıştırılma sebebi İyad bin Ghanem'in amcası olduğundan dolayıdır. Amcasıdır, öz amcası. ilk günlerde iman etmiştir. Habeşistan hicretine katılmıştır. Daha sonra hicret edip Medine'ye gelmiştir. Bedri olmuştur, Bedre katılmıştır. Uhud'a katılmıştır. Birçok harpte yerini almıştır. Diğer İyad, İyad İbni Amr'dır. O da İyad bin Ghanem'den hadis naklinde bulunduğu için... Adı İyad olduğundan dolayı hayatı karışmıştır. Biz o karışan kısımları şöyle bir tarafa bıraktığımız zaman şunu görüyoruz ki İyad bin Ganem'in ne zaman Müslüman olduğu belli olmasa da Hudeybiye anlaşmasından önce Müslüman olduğu kesindir. Çünkü Hudeybiye anlaşması sırasında ve o günlerde adı geçer siyer kaynaklarında. Demek ki önceden Müslüman oldu, sonra 1400 kişiden biri olarak Hudeybiye'ye geldi. O da Semure ağacının altında aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e biat edip cennetle müjdelenen o bahtiyarlardan bir tanesi de o oldu. Hudeybiye'den sonra Efendimiz'in arkasında bir gölgedir İyad İbni Ghanem. Umre, kaza umresinde o vardır. Mute'de o vardır. Tebuk gazvesinde o vardır. Veda Haccı'nda o vardır. Yani Hudeybiye'nin arkasındaki siyerin içerisindeki sayfalarda onun adını görebilirsiniz. Ama asıl biz İyad bin Ghanem'in adını Hazreti Ebubekir döneminden sonra görüyoruz. Hazreti Ebubekir İslam'ın ilk halifesi olarak İşe başlar başlamaz, biliyorsunuz irtidat hareketleri yayıldı İslam coğrafyalarının dört bir tarafında. O hareketleri bastırmak için İyad bin Hanemin de içinde bulunduğu orduları Hazreti Ebu Bekir o kabilelerin üzerine gönderdi. İki buçuk yıl Hazreti Ebu Bekir'in hilafet günlerinde... İyad bin Ghanem hep kendisine yakışan bir kametin sahibi olarak savaş meydanındadır. Hicretin 15. yılı, 15. yılın Bedir'ini yaşamak için Müslümanlar Yermuk meydanındadır. Sanmayın ki Bedirler bitti, sanmayın ki Uhudlar bitti, her dönem Bedirler de devam ediyor hutlarda devam edecek. Bunu çok iyi anladığı için Mehmet Akif bir ölüm kalım savaşı olan Çanakkale'ye Bedir ile bir gönderme yaparak ilişkilendiriyordu. Çok iyi anlayanlar ne zaman ümmet ölüm kalım savaşı verse o savaşın adı ne olursa olsun kiminle yapılıyor olursa olsun o savaşa. Bedir gibi bir isim koymuşlardır. Selahaddin'in Kudüs'ü fethetmek için yaptığı Hittin Savaşı da o günün Bedri'ydi aslında. Ayn Celos Savaşı, İzbin Abdüsselam'ın katıldığı savaş. Bakın tarihlere göreceksiniz. Moğollarla yapılan o savaşın adı da Bedir'di aslında. Hicretin 15. yılı. 40 bin kişilik İslam ordusu. Kendinden üç kat büyük Bizans ordusuna karşı Yermuk meydanında sahaya çıktığı zaman o da aslında bir Bedir yaşamak için çıkıyordu. Ve o gün bir Bedir yazılacaktı orada. Bir ölüm kalım savaşıydı. Eğer o gün Yermuk kazanılmasa Belki Anadolu'nun kapıları İslam'a açılmayacaktı o yıllar. Gecikecekti o süreç. Ama açıldı o gün mukun kapıları ve açıldı Anadolu'nun kapıları. Halid bin Velid, 38 ana birliğe ayırmış İslam ordularını. 40 bin kişilik ordu. Kendisi ana komutan. Yezid bin Ebi Sufyan bir köşede. Amr İbni As bir köşede. Şürahbil İbni Hasene bir köşede. Ebu Ubeyde İbni Cerrah bir köşede. İyad Bin Ghanem bir köşede. İyad Bin Ghanem de o gün destan yazan yiğitlerden biri olacak. İsterim ki size Yermuk'tan önce bir düşmanın itirafını aktarayım. Bir düşmanın gözünde Müslümanlar nasıldı? Şimdi biz... Dostların gözünde nasılız kıyaslamanız için. Herakliyus bir casus göndermiş Müslümanların içine. Gelmiş birkaç gün Müslüman orduların içerisinde kalmış. Dönüp geri dönmüş gitmiş. Herakliyus soruyor. Ne gördün Müslümanların içerisinde? Ey kral diyor. Öyle adamlar gördüm ki. Onlar gündüzün fursanı gündüzün mücahidi gecenin ise ruhbanıdırlar. Öyle adamlar gördüm ki haksızlık yapan kendi halifelerinin oğlu dahi olsa hırsızlık yapan en sevdikleri bir insanın ailesinin mensubu dahi olsalar onun elini keserler. Öyle adamlar gördüm ki, zalimin yanında değil, her daim hakkın yanında yer alırlar. Ve sıralar cümleleri, Heraklius der ki, sus, sus. Eğer gördüğüm böyle adamlarsa, yerin altı bize yerin üstünden daha hayırlıdır. Biz bunu kaybettik, benim güzel kardeşlerim. Bunu kaybettiğimiz için bunca nimete rağmen bakın bu hallerdeyiz. Olamadık Ruhbanun leyl, Olamadık Fursanun Nehar. Gündüzün atlısı olamadık. Gecenin de rahibi olamadık. Olamadığımız için de dosta da iz bırakamadık. Düşmana da iz bırakamadık. Ama o iz bırakan yiğitler, Kendilerinden üç kat büyük Bizans ordusunu o gün Yermuk'ta tarihin içerisine gömecektiler. İslam ordularının önünden kaçacaktı Bizans orduları. Arkalarında bir yiğit. O yiğit İyad bin Ghanem. Adım adım Bizans ordusunu takip edecek. Nereye kadar biliyor musunuz? Ta Malatya'ya kadar. Malatya'ya kadar Bizans ordusunu kovalayacak bir daha geri dönmemelerinin zeminini o gün orada sağlayacak. Aslında İyad atını oralara sürerek her bir atının malının o topraklara düşmesiyle oraya iman adına bir şeyler ekecek. Yermuk'tan sonra durur mu? Gelecek Antakya'ya. Antakya'dan sonra durur mu? Varacak Kudüs'e, Kudüs'ü fethedecek, ezanı buluşturacak o coğrafyaya yeniden. Allah bir kez de sizlerin eliyle özgür ezanı buluştursun Kudüs'ün toprağına inşallah. Onlar doymadılar, yaptıklarını yeterli görmediler, oradan oraya, oradan oraya koşup durdular. El Cezire'ye düzenlenecek fethi komutan Sad bin Ebi Vakkas elinin altında o kadar yiğit çok ki hangi yiğidi komutan seçecek sağ tereddüt geçiriyor. Yazıyor bir mektup halife Hazreti Ömer'e nedir görüşün ey Ömer diyor emir el müminin kimi atıyayım ben komutan olarak Hazreti Ömer cevap yazıyor ona. Ve üç isim söylüyor ona. Şunlardan birini ata diye. O sayılan üç ismin üçüncüsü İyad bin Ghanem'dir. Şunu ata, şunu ata ya da şunu ata diyor. Sad bin Ebi Vakkas'a bu mektup ulaşınca komutanımız İyad bin Ghanem'dir diyor. Sahabe merak ediyor ve soruyor. Üçüncü sıradaydı İyad bin Ghanem. Niye komutan olarak onu atadın? Cevap şu. Ben Ömer'i çok iyi tanırım. Aslında onun yüreğinden geçen İyad bin Ghanem'di. Ama diğer iki isme haksızlık etmemek için İyad'ı en aşağıya aldı. Ömer'in gönlünde olan benim de gönlümdedir diyor. İyad bin Ghanem'i cezirenin fatihi olması adına... O topraklara gidecek olan ordunun komutanı olarak atıyor. Fetih tamamlanıyor. Rakka'ya geliyor İslam orduları. Rakka Halep'ten 160 kilometre uzaklıkta tarihi bir şehirdir. Oradan hedef ruhadır. Yani Urfa'dır. Urfa'ya gelecek. Bir rivayete göre 4 bin. Bir diğer rivayete göre 8 bin asker. 8 bin asker. Tarihler ne zamanı gösteriyor? Hicretin 17. yılı dikkat edin. 17. yıl. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne zaman vefat etti? Hicretin 11. yılı. 17. yıl ya da 18. yıl. Aradan 6 ya da 7 yıl geçmiş. 4 bin ya da 8 bin kişilik İslam ordusu Urfa'nın toprağına ayak basıyor. Urfa'nın toprağında 8 bin ordu üzerinden konuşacaksak emin olun 6 bin tane tabiinin askerinin ayak izi varsa iki bin tane sahabenin ayak izi vardır. Niçin bu topraklar mübarek topraktır anladınız değil mi? Bakın kopmadık kopmuyoruz da neler gördük? Neler geçirdik? Bizden yaşça büyük olanlar çok daha iyi bilecekler. Bu memlekette Kur'an yasaklanmadı mı? Yasaklandı. Bu memlekette geçmişimizle bağımız tamamen kopmadı mı? Koptu. Bu memlekette dedelerinin mezar taşlarını okumayan torunlar olmadı mı? Oldu. Ama halen... Bu memlekette la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deniyor mu? Deniyor elhamdülillah. Son güne kadar da denecek. Sizden bizden değil bu. Onların ayaklarının altındaki toza kurban olalım. Onların çabasının sonucu bu. Öyle bir iman tohumu ektiler ki bu topraklara savuruyor rüzgar. Rüzgar. Bazen savruluyoruz sağa sola ama kökümüzden kopmuyoruz, kopmayacağız biiznillah. O tohumun hatırıdır bu. İyad bin Ghanem sekiz bin kişiyle yaslandı Urfa'ya. Barış yoluyla emanet etti sizin atalarınız bu toprakları. Hafif bir direnme oldu, olacak gibi değildi. İslam'ın adalet dağıtan o güzel kılıcına teslim oldular atalarımız ve Urfa o günden sonra İslam devletinin İslam coğrafyasının askeri üssü oldu Urfa'dan yönetti İyad bin Ghanem Anadolu'nun fetihlerinin hepsini askeri burada konuşlandırdı varıyor başka yerlere fetihler bitiyor yeniden Urfa'ya dönüyor çünkü Rahman'ın şehrinin bereketini elbette ki sahabe de çok iyi biliyordu. Onun için hiçbir zaman buradan ayağını kesmedi. Ayağını hiçbir zaman buradan düşürmedi. Nereye giderse gitsin, işin neticesinde hep bir daha Urfa'ya döndü. Urfa'dan diğer fetihleri tamamlattı. Halid bin Velid'in Cihat kameti için bu kadarını söyleyeyim, bu kadarla iktifa edeyim. Çok şey söylenir ama mecburen zamana da riayet etmek durumundayız. Ömerul Faruk'un Farukiyet kameti içinde birkaç şey söylemek istiyorum. O Faruk lakabının sahibi olan Hazreti Ömer ilk gün iman edince aldığı o lakabı sonuna kadar korudu. Ve ilk günden son güne kadar Hazreti Ömer'in hayatında batıla ait bir iz yoktur. Faruk olmak bunu gerektirir. Ömer'ül Faruk'san eğer hidayet ile dalaleti, tevhid ile şirki, iman ile inkarı, hak ile batılı birbirinden ayıracaksın. İyad bin Hanem böyleydi işte. Hayatında batıla ait bir iz yoktur. Hep Ömer'ce bir eda vardır. Ama onun farukiyet kametiyle ilişkilendirmesinin çok önemli bir örneği var. O örneği sizinle paylaşmak istiyorum. Hazreti Ömer 10 buçuk yıl İslam devletinin ikinci halifesi olarak başta kaldı. 10 buçuk yıl boyunca İslam coğrafyasını Hazreti Ebu Bekir'den aldığı zamanki Mesafe ne ise en az üç katına çıkardı. Yani Hazreti Ömer'in dönemi bir yönüyle fetihler dönemiydi. Ama gelin görün ki ne zaman bir yerin fethinin haberi gelse Hazreti Ömer'e hıçkırıklar içerisinde ağlardı. Ne yapacağım ben bu milleti ya Rabbi? Bu insanlara nasıl bu dini öğreteceğim? Meselenin toprak fethi değil. Gönüller fethi olduğunu efendimizden çok iyi öğrenen Hazreti Ömer, Kadisye'nin hazineleri Medine'ye taşındığı zaman secde halinde hıçkırıklar içerisinde gözyaşı döküyordu. Aynı hassasiyet İyad bin Ghanem'de var. Bakın saydığım o çok çokça yerler 600 kilometrelik mesafe. Nereyi fethetse İyattaki hal budur. Ya Rabbi Fethettik. Toprakları aldık. Fırsat ver de Yüreklerini de kazanalım. Fırsat ver de Yüreklerini de Senin razı olacağın bir şekilde Senin dinine çevirelim. Ne yapardı biliyor musunuz? İyadın Başlattığı bir gelenek Bakın gelenek böyle Başlar. Gelenek böyle tesis edilir onun başlattığı bir gelenek nereyi fethetse askerlerinin içerisinde en iyi ilmi seviyesi olan on kişiyi muallim olarak seçer ve o yerde bırakırdı o insanların yüreklerini kazanmak için aynı şeyi sizin beldenize de yaptı biliyor musunuz? Belki sizler o on Kur'an öğretmeninin birilerinin iman tohumunun meyvesizsiniz. Atalarınız onlardan birinin vesilesiyle imanla tanıştı. Siz de elhamdülillah şimdi iman üzere oldunuz. Nereyi fethetse Hazreti Ömer'deki o hassasiyeti çok iyi kavrayan İyad bin Ghanem'de de aynı hassasiyet vardır aynı hassasiyetle toprakların fethine verdiği önem gibi, gönüllerin fethine de önem verir. Gelin Selman-ı keremiyet kametinin, İyad bin Hanem'in hayatına bıraktığı ize, 20 yıl at üstünden inmeyecek. Öyle topraklar fethedecek ki, her fethettiği topraklarda, Hazineler dolusu ganimet onun payına düşecek. Ama İyad vefat ettiği zaman iki tane devesi iki tane atı sadece vardı. Ne yapmıştı ne varsa Allah yolunda infak etmişti. Öyle bir infakı vardı ki bazen Hazreti Ömer'e şikayet ediyordular askerler. Öyle bir infak ediyor ki kendine ve ehline hiçbir şey bırakmıyor Hz. Ömer cevap yazıyor İyad devletin malını mı infak ediyor kendi malını mı kendi malını kendi malını infak eden adama sizin söz söylemeye hakkınız yoktur Selman-ı Farisi gibi dünyası sırtındaydı onun hiçbir şeyi bu dünyada ...miras olarak bırakmadı. Selma'nın hayatındaki keremiyet... ...onun hayatına da böyle sirayet etmişti. Ya onun hayatına düşen emanet kameti... ...Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın hayatından onun hayatına düşen o kamet nasıldı? Onun için de çok şey söyleriz. Ama onun için bir örnek vermem lazım... Bugünün dünyasındaki hayatlarımızı kıyaslamak için kendine ait olan mala böyle yaklaşan biri mesele devletin malı olduğu zaman Beytul malin meselesi olduğu zaman bir tek iğnesini gözünden çok sevdiği insanlara dahi vermezdi. Şam valisidir 5 tane amcasının oğlu Mekke'den Şam'a geliyor. Otutturuyor tutturuyor onları, ikram ediyor, hoş geldiniz diyor, en güzel şekilde karşılıyor. İki üç gün amca oğulları yanında, dönüp gelecekler, elde avuçta bir şey yok. Bir tane köle var, ganimetten payına düşen, varıyor onu pazarda satıyor elli dinara, alıyor elli dinarı, onar onar o beş amca çocuklarına veriyor. Cömert ya! Onun bir lakabı Zatu'r Rikaptır. Yolcunun azığıdır. Her yolcuya onun yanında azık vardır. Onun için öyle isimlendirilir. Onar dinar verir. Amca oğulları şöyle bir sertçe bakarlar. İyad bin Haneme, sen bize sadaka mı veriyorsun? Biz ta oradan gelmişiz seni ziyaret etmeye. Bize verdiğin şey çocuğa haçlık verir gibi 10 dinar. Al dinarlarını senin olsun. İyad bin Ghanem der ki, ey amcaoğulların, vallahi yok. Bunu da bir hizmetliği, bir kölemi satarak elde ettim. Bunları veriyorum. Amca çocukları kızarlar. Nasıl yok? Sen ki bir koca Şam valisisin, bütün devlet senin, bütün topraklar senin, senin olmayacak da kimin olacak? Ayağa kalkacak İyad bin Ghanem hepimize ders olacak bir cümle söyleyecek. Ey amcaoğullarım siz bana devletin malını çalmamı mı istiyorsunuz? Vallahi testerelerle doğransam dahi hakkım olmayan bir tek iğne iğneyi siz memnun olacaksınız diye size vermem diyor. Amcaoğulları bakıyorlar ki İyad bin Ghanem çok ciddi. Diyorlar ki o halde bize bir görev ver, görev yapalım. Mesela birimize bir zekat memurluğu ver, birimize bir yerde görev ver. İyad bin Ghanem anlıyor ki bunların Allah'tan korkusu yok ve bunları Ömerle korkutuyor. Peki ben size bir görev versem Hazreti Ömer, Halife Ömer sizi bizi ne yapar? Dünyaya dar etmez mi bizi? Ömer ki bu konuda ne kadar hassastır. Amca oğulları derler ki niye kızsın Ömer seni de akraban olan Ebu Ubeyde İbni Cerrah atamadı mı sen de bir ata. İyad bin Ghanem der ki ne siz Hazreti Ömer'in nazarında Ebu Ubeyde İbni Cerrah gibisiniz ne de ben. O ne de ben diyor ama o aslında gerçekten Hazreti Ömer'in nazarında Ebu Ubeyde İbni Cerrah gibidir. Ve amcaoğullarının o kınamalarına rağmen bir tek devlet malını onlara vermeden onları eli boş olarak Mekke'ye geri gönderir. Çok şey söylemez mi Allah aşkına bu rivayet bize? Bilmiyorum somutlaştırsam kızar mısınız bana? Yaranmak için neler yapıyoruz millete görüyorsunuz değil mi halimizi? İki tane alkış fazla alalım diye halimiz ortada. Şu benden kırılmasın, bu benden kırılmasın diye halimiz ortada. Ama kitabın ortasından konuşanlar, Hakk'ın hatırı alidir, hiçbir hatıra feda edilmez diyerek gittiler. İyad bin de Hakk'ın hatırını ali tutan bir yiğitti. Ne alkışa, ne taltife, ne ele... Ne şuna hiçbir şeye bakmadı. Allah'a baktı. Allah razı olsun, memnun olsun da kim kırılırsa kırılsın dedi. İşte bugün siz bakın o samimiyetin neticesinde burada İyad bin Hanem için geldiniz. Meclis onun adına kuruldu. Siz de onun için geldiniz. Dolayısıyla Selman Farisinin keremiyet kametinden de onun hayatına çok şey düşer. O çok şey söyleyerek gitti. İnanın dedim ya, saatlerce konuşsak yine de konuşacak birçok şey buluruz. Atının sırtındaydı. 20 yıl inmeden Hicret'in 20. yılı Rakka'da iken bir mektup geldi Hazreti Ömer'den. Mektup ona diyordu ki İslam ordularının komutanlarından biri olan Yezid bin Ebi Sufyan çok hastadır. Git Şam'a eğer ona bir şey olursa komutanlığı ondan devral. Atının üstünde yola çıktı. Şam'a varamadan Humus'ta hicretin 20. yılı 59 yaşında vefat etti. Allah kendisinden ebeden ebeden razı olsun. 59 yıllık ömür orada noktalandı. Humus'ta şu anda Halit bin Velid ile sırt sırta yatmakta. Zaten Halit'i çok seviyordu. Hayatının sonunda da onun geleceği o toprağa vardı orada vefat etti. Bir yıl sonra Halit de oraya yetişecek. Hicretin 21. yılında da Halit o topraklarda vefat edecekti. Aziz kardeşlerim sözlerimi yavaş yavaş toparlayacağım. Onun hayatından hayatlarımıza örnek olması için, mesaj olması için beş tane cümleyi de size emanet edeceğim. Dedim ya isterseniz burada bırakırsınız. İsterseniz alır hayatlarınıza götürürsünüz. Siz bilirsiniz. Ben emaneti size ulaştırayım da siz nasıl yaparsanız öyle yapın. Halid bin Velid'im. Selman-ı Farisi'nin, Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın ve Hazret Ömer'in hayatından ilham alarak hayatını inşa eden İyad bin Ghanem'in 59 yıllık ömrünün tamamı, özellikle de 20 yıl atının üzerindeyken ortaya koyduğu mücadelinin tamamının üzerinden çıkaracağımız 5 önemli mesaj bu. Nedir bunlar? Bir, bu topraklara tohum eken İyad bin Hanemlerin hakkı onların miraslarına sahip çıkmak, yaşamak ve yaşatmaktır. İstiyor musunuz İyad bin Hanem'in bu topraklara ektiği tohumların karşılığını ödemek? İş bu, hak bu. Yaşamak ve yaşatmak. Yaşa ki... Yaşatabilesin Yüreğini ver ki Yürekler fethedebilesin Son cümleyi Bir daha tekrar edeceğim Yaşa ki Yaşatabilesin Yüreğini ver ki Yürekler fethedebilesin Emin olun dostlar Emin olun Ashab-ı kiram efendilerimizden Hiçbiri Şöyle çıkıp sizin huzurunuzda şu konuşmanın tamamını yapmaya kendisini güç sahibi bulamazdı. Onlar Anadolu'ya geldikleri zaman ne olur dikkat edin çok güzel dinlediniz beni ben çok iyi fark ediyorum burada ama bu son söyleyeceklerim çok daha önemli yüreklerinizi açın dinleyin. Buraya geldikleri zaman kendileri Arap'tı Arapça konuşurlardı. Ama bu topraklarda Rumca konuşan bir millet vardı, Kürtçe konuşan bir millet vardı, Süryanice konuşan vardı, şu vardı bu vardı. Dillerini bilmediği insanlara geldiler. İnsan psikolojisini yıllarca okumadan geldiler. İnsanlarla nasıl muamele edeceklerine dair çok çok kitaplar devirmeden geldiler. Gelenlerin yüzde 95'i bu ona, orana dikkat edin. Yüzde 95'i Kur'an hafızı değildi. Yüzde ellisi Kur'an'dan iki üç süre ancak ezberebilirdiler. Bu kadar. Sünnet adına sorsaydınız onlara, o yiğitlere, o askerlere, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan duydukları hadis miktarı. 10-15'i bilemediniz 20-30'u 30 tane bilen alim sayılırdı onu geçmedi. Peki Allah aşkına bunlar ne yaptılar da bu toprakların insanların yüreklerini kazandılar. Onlar da Allah diyordu biz de Allah diyoruz. Biz Allah'ı dille diyoruz. Onlar Allah'ı yürekle diyor. Yürekle diyen ta yüreğine gidiyor, dille diyen kulağına gidiyor. Dillerini anlamayan insanlara yürekleriyle konuştukları için bir tek Kürtçe, Rumca bilmeyen o insanlar bu topraklardan oluk oluk, fevç fevç İslam'a adam kazandırdılar. Çocuklarımıza söz geçiremeyen bizler herhalde buradan çok şey alırlar. Yaşa ki yaşatabilesin. Yürekten konuş ki yürekler fethedebilesin. İki, bu çağda Ömer olmanın hakkı, Faruk lakabının gereği, iman ile inkarı net çizgilerle ayırmaktır. Ayıracaksın bunları bir kere. Ömer mi olmak istiyorsun? Ömer'in ruhunu dirilten iyyat mı olmak istiyorsun? Faruk lakabının Gereği, iman ile inkarı birbirinden Net ayıracaksın Grileşme yok, hak Batıl, ortası mı? O bizim işimiz değil Ortada buluşturanlara Şirkettirler, onun adı Şirktir işte, böyle bir Hakkımız yok, İman Burada, inkar burada Sen imanın yanındaysan Faruk lakabının gereği hayatında bunu sen dirilteceksin. Allah'ın hakkı ile kork ki ihsan şuuruna eresin, Allah'ı görüyormuş gibi kulluk edesin. Allah'tan hakkı ile kork ki ihsan şuuruna eresin. İhsan şuuruna erince ne olur? Allah'ı görüyormuş gibi kulluk olur. Artık el görünce değil Allah görünce, el deyince değil Allah deyince bütün mülahaza Allah'ın üzerinde yoğunlaşır. Böyle olunca da Ömer'in Ömer gibi Farukiyet kameti dirilmiş olur. 3- Selman-ı Farisi gibi İslam'ın oğlu olmanın hakkı neyin varsa hepsini dinine feda etmektir. Dünyalıkları sırtta taşınan bir bohça haline getir ki değişen değil değiştiren adam kıvamına gelebilesin. Biz bu dünyaya değişmek için mi geldik, dünyayı değiştirmek için mi geldik? Eğer dünyada kalıcı olsaydık değişebilirdik. Madem geçeceğiz o halde dünyada değişmek yok. Hak davada, hakka yaraşır bir biçimde bir kamet var. Selman gibi yürümek var. Dünyayı bir bohçe gibi sırta indirgemek var. Böyle yürüyen birisi neyle korkabilir? Neyle korkutabilirsiniz Allah aşkına böyle yürüyen birisini? Ne deseniz onu kesmez ki. Dünyanın hepsi onun olsa ne yazar? Dünyanın hepsi ona karşı olsa ne yazar? Dünyanın hepsi onun arkasında olsa ne yazar? Hiçbir şey onu kesmez. Onu kesecek tek şey Allah'ın rızasıdır. Selman gibi, İyad gibi. Dört, ümmetin emini olabilmek, elinden ve dilinden başkalarının güvende olmalarını sağlamaktır. Hududullah'a. Allah'ın sınırlarına riayet et ki tüm korkulardan arınıp güven içinde cennete yürüyebilesin. Beşincisi ve sonuncusu halit olmak yani Seyfullah yani Allah'ın kılıcı olmak Risaletin davası adına sağa sola bakmadan ona buna takılmadan yürüyebilmektir. Kim var sorusunu sormamaktır. Ben var mıyım? Allah da var. Bana yeter deyip yürüyebilmektir. Halide Halit yapan böyle ruhtu. Elindeki kılıcı Seyfullah yapan böyle bir ruhtu. Allah adına yürümekti aslında. Doğru işi doğru zamanda yap ki Allah adına ve Allah namına Çekilmiş bir kılıç olabilesin. Cümleyi bir daha tekrar ediyorum. Doğru işi doğru zamanda yap ki Allah adına ve Allah namına çekilmiş bir kılıç olabilesin. Doğru işi doğru zamanda yapmak bazen kalemle olur. O kalem Allah adına çekilmiş bir kılıç olur. Bazen dil ile olur. O dil Allah adına çekilmiş kılıç ile olur. Bazen el ile olur, o el Allah adına çekilmiş bir kılıç olur. Yeter ki yapılan iş doğru zamanda ve doğru bir mekanda doğru bir uslupla yapılmış olsun. Allah hepimize bunu nasip eylesin inşallah. Bu söylediğim mesajlar hayatlarınızda dirilsin inşallah. Buralarda bırakmayın, taşıyın, yeryüzü yeniden, iad gibi yiğitler görsün sizin vesilelerinizle inşallah. Aziz kardeşlerim, son bir söz söyleyeceğim. Son bir söz söyleyeceğim ve sözlerimi noktalayacağım. Aziz hocamın dikkat çektiği şey, onun rüyası, onun gayeyi hayali, benim de gayeyi hayalim. Bugün gittim ben de Tılfındır tepesine, ne güzel yakışır dedim buraya, bir fetih külliyesi. Baskı unsuru oluşturun, kendinizi küçük görmeyin. İnanın sizin yapacağınız çok iş var. Bakın şurada kaç insanız. Biz eğer el ele verirsek bu iş için yetkilileri ...mecbur bırakabiliriz. İadın hatırına değmez mi el ele vermek... ...vallahi değer. Madem borcumuz var onlara... ...bu topraklara iman tohumlarını ektiği için... ...gelin... ...bu hayrı kimseye kaptırmayalım. Bu hayır... ...21. yüzyılda... ...şu sese... Şu sedaya muhatap olan sizlere olsun el ele verin ne yapılacaksa dilekçeler yazın faks gönderin mail gönderin telefonlar açın ne yapılacaksa yetkilileri bu iş için mecbur edin oraya şana yakışır bir biçimde bir fetih külliyesini inşa ettirin. Size sizin huzurunuzda bir söz veriyorum. Eğer oraya bir fetih külliyesi yaptırırsanız oraya kurulacak olan kütüphanenin siyer bölümünü siyer araştırmaları merkezi olarak biz üstleniyoruz. İnşallah o kütüphaneyi de İyad bin Hanem'in hatırasına ve vefa olsuna karşılık bir vefa gereği olarak biz hediye edeceğiz. Sözüm sizin huzurunuzda bir söz olsun. Allah Allah hepimizi sahabenin rehberliğinde yürüyen bahtiyarlardan etsin. Derdinizi din etsin. Din olan derdinizi sırtınızda daha da ziyadeleştirsin. Ama sizin sırtınızı sizin yüreğinizi, sizin bedeninizi de o yükünüzü taşıyabilecek kadar kavileştirsin. Hepimiz İyad bin hanemin cennetteki sofrasında buluşmak üzere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Saygıdeğer misafirlerimiz, kıymetli Hazirun, Siyer Araştırma Merkezi kurucusu Muhammed Emin Yıldırım hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar bu güzel sohbetlerinden dolayı. Bugün anısına bir hediyemiz var. İlk Önceler Derneği'nin hazırlamış olduğu ve hediyeleri takdim etmek üzere Hazır hocamızı bir kez daha buraya almak istiyorum. Hocam şöyle Hocam şöyle buyurun lütfen. Hocamıza aslında çam saksı, çoban Armanı kurtanı hatırası sizin adınıza hediye ediyorum efendim. Bir dakika oturun, bir dakika. Bir dakikanızı rica edeyim. Şimdi hocam gönlümüzü gül gül istan etti Allah razı olsun. Ben bir şey daha ihbar edeyim. Burada hocamdan inşallah söz alırız. Siyer Araştırmalar Merkezi inşallah İstanbul'da bir Siyer Müzesi açacaklar. Bu bir eğer o külliye yapılırsa, o hayalimiz olursa inşallah o müzeden bir tane biz de talep ederiz. Baş üstüne. Aziz hocamın sözü benim için bir emirdir. Ben onu başımın üzerine aldım. İnşallah o müzenin belli kısımlarını, çünkü çok büyük bir müze, onun için de dua edin bize inşallah. Sadece Türkiye'de değil, Aziz Hocam mekke Medine'yi bilir, uluslararası çapta bir müze hazırlığındayız şu anda. Girdiğiniz zaman Mekke'yi Medine'yi peygamber günlerindeki gibi göreceksiniz inşallah orada. O müzenin ufak bir parçasını da buradaki Fethi Külliyesi'nde kurmayı ben yine sizin üzerinize söz olarak veriyorum inşallah. Ee, Allah razı olsun, ee, hocamdan o sözü de aldık. Bir de gençler bir şey soruyor, ya aceleniz mi var böyle, evde bekleyen mi var? Benim gibi genç misiniz, ele oturun böyle, bitmedi. Allah razı olsun, bir şey daha hocamdan rica edeceğim. Gençlerimiz soruyorlar, diyorlar ki siyer araştırmalar merkezi Şa Şe'de, Şanlıurfa diyecektim, İstanbul, Eyüp'te, İnşallah hepiniz davetlisiniz, güzel bir yerde, giderseniz ziyaret edin. Diyorlar ki Şanlıurfa'ya şubesi açılacak mı? İyad bin Ghanem'in ruhunu diriltirseniz eğer, zaten mecbur kalacağız aşmaya, o size bağlı, diriltin o ruhu, Allah onu da nasip eylesin inşallah. Evet efendim, teşekkür ediyoruz, değerli hocama. Bu arada Suriye için de dua istiyor kardeşlerimiz. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu komşumuz olan, din kardeşimiz olan, Suriye ve Suriye gibi olan bütün İslam beldelerine kurtuluş nasip eylesin inşallah. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Onların da yardımcısı olsun efendim. Hocama hepiniz adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Ama biz hemşeri ilan ettik bu yetmez, bu başlangıçtır inşallah çünkü 20 küsür sahabe gelmiştir hepsini inşallah dinlemek isteriz, hocam çok teşekkürler Allah razı, Allah razı olsun Aziz hocamıza da çok teşekkür ediyoruz değerli dostlar 82 ilde 82 sahabe programın 8. programı 8 Nisan Pazar günü Mardin'de Selmani Farisi anh ile devam edecek bunu da hatırlatmış olalım Efendim İlk Öncüler Derneği çok teşekkür ediyoruz. 31 Mart Cuma günü Öncüler Derneği dernek binasında avukat Süleyman Doğan'ın modern hukukun ve İslam hukukunun insana bakış konulu semineri olacak. Bunu da hatırlatmış olalım. Yayında ve yapımda emeği geçen Kanal Urfa ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar var olsunlar ve siz hanımefendiler ve beyefendilere çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza yüreklinize sağlık. Geceniz mübarek olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz.